9 günü 5 yıl boyunca yaptığımız rantı anlılardan daha farklı sadece Agos'un önünde toplanarak değil Taksim meydanında pratik olarak divan otelinin önünde bir araya geleceğiz yürüyeceğiz Agos'un önüne kadar altını kalın çiziyorum slogan yok örgüt hepimiz rantız hepimiz Ermeniyiz dışında slogan yok ee, örgütsel kimliği ortaya koyan kendince kendi bağlı olduğu örgütün orada boy göstermesini sağlayan kötü alışkanlıkları veya alışkanlıkları kötü demeyelim o gün terk edeceğiz. Bayrak, flama benzeri farklı sloganlar hayır. Sadece sessiz bir çığlık olarak e, Taksim'den Agus'un önüne yürüyeceğiz. Ben kıdemli bir gazeteciyim sanırım son 50 yılda Türkiye'deki bütün mitinglere, bütün yürüyüşlere ya gazeteci olarak katıldım ya katılımcı olarak bu bir olarak katıldım. Hrant'ı uğurladığımız 2007'nin 23 Ocak'a yani Salı günü 5 yıl önceki Salı Hrant'ı uğurladığımız o büyük tören kadar daha büyük bir toplantı görmedim. Olmadı Cumhuriyet tarihinde.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 Yerime uğurlarken Cengiz Hocamızı da Cengiz Aktır'ı da davet edelim. Söz Ahmet İnsel İyi akşamlar. Ahmet'le <gülüyor> ilgili e, birkaç birkaç dakikalı e, anılarımı e, paylaşmak için e, nereden başlayalım diye konuşup e, düşünürken aklıma e, madem bugün e, Türkiye'de e, yine Ermeni soykırımı konusu etrafında bir gerginlik yaşıyoruz. O zaman e, bu gerginliği 2006 yılında yaşadığımızda Hrant'la ne yapmıştığı hatırlatmayı istedim. Biliyorsunuz 2006 yılında e, Fransız Senatosu'nda bu e, geçtiğimiz günlerde Fransız Meclisi'nde oylanan yasanın daha Farklı fakat içeriğinde çok büyük bir benzer bir e, versiyonu e, oylanmıştı ve senatoya e, oylamak üzere gidecekti. veya tam oylanacaktı o sırada, tam hatırlamıyorum şimdi konu tarihini. E, ve e, Hrant'la e, bir mahkeme çıkışıydı, mahkemesinden çıkış bir mahkeme, hatırlamıyorum hangisiydi. E, bu konuyu konuştuğumda Fransa'ya gideceğiz, i̇şte orada bu konuları tartışacağız falan derken, niye bir ortak metin yazmıyoruz, dedi Hrant. Ve e, bu ortak metni e, tartıştık. E, tartışırken e, ben şunu farkına vardım, Hrant benden daha fazla bu e, karara karşıydı. E, çünkü o aynı zamanda, e, dedim ki ya Brandt, bunu karşı çıkacağız ama hem Fransa'daki Ermeni Biyas burada bizi hain olarak görecek ister istemez. Bu hoş bir şey değil. E, diğer taraftan e, Türkiye'de de bu biraz e, inkarcıların ekmeğine yağ sürmüş olacağız. İki tarafı da var bunun. O şey dedi. Ben dedi orada e, bunun hem doğru hem yanlış olduğunu anlatırım dedi. Neyse metni, ben kalemi aldım. Düzelttik falan. 7-8 kişi imzaladık. Yolladık. Metni biliyorsunuz. E, ve arkasından da Hırat'la İlginç olan şurada biraz evvel e, alıntıda, söyleşideki alıntıdaki tartışmanın bir e, benzerini e, yaşadığımı hatırlıyorum. Grant hatırlayacaksınız biraz evvel e, Türkiye'de soykırım olmamıştır diyenlerin de bir onurlu duruş içinde bunu diyebileceklerini e, söyledi. Yani benim atalarım, e, benim babam atalarım Süleyman Soylu yapamaz böyle bir ağır suç işleyemez e, noktasından hareket eden bir insani duruş olabileceğini söyledi. O zaman ki tartışmamızda e, bunun aynı zamanda böyle olabilmesi için böyle olabilmesi için e, bir katliamın bir Büyük insanlık suçunun e, reddedilmemesinin aynı zamanda gerektiği konusunu vurgulamaya çalıştım. Kendisi tabii bunu kabul ediyordu. E, ve ona şunu söylemiştim, hatırlı, e, hatırlıyorum. Yanım yamalak hatırlıyorum da cümlelerimi. Yazılı bir şey yok ortada. E, benim atalarım yapmaz derken bunu benim atalarım böyle bir şeyi almak atalarım olduğu için mi yapmaz, Türk olduğu için mi yapmaz, Müslüman olduğu için mi yapmaz, insan olduğu için yapmaz sorusunu sormalıyız demiştim. Ve e, o, millet, o da tabii ki bunu destekler, şeyler söyledi ve insan olduğu için yapmaz noktasına geldiğimizde ancak bunu kabul edilebilir bir... E, yapmaz, olmadığı, inkar, tarihi inkar olabileceğini e, kabul etmiştik. Bitirmeden önce bugüne gelmek istiyorum. Bugün e, benzer bir yasa Fransa'da e, oylanmaya gündeme geldiğinde aynı o zamanki metni yayınladığımız gazeteden beni aradılar. Dediler ki böyle bir metin yazmıştınız. E, Yeniden yasa gündeme geliyor. Benzer bir şey yapar mısınız? Ben iki nedenden dolayı benzer bir şey benim en azından yapmayacağımı söyledim. Birincisi, biz o metni yazdığımızda bunun Türkiye'de aynı zamanda Ermeni pekicirinden doğan büyük katliamın soykırının insanlık suçunun ne dersilik diyelim üzerine bir düşüncenin, devletin ve yöneticilerinin bu konudaki bir fikri ve fiili açılımının olabileceği imkanı üzerine konuşmuştuk. Demiştik ki, böyle bir karar alırsanız buradaki insanları daha fazla geleceksiniz, daha fazla inkarcılığa edeceksiniz. Ve ardından o gazeteciye onu anlattım. Ardından biz bunu yaptıktan sonra e, üzerine bir ay, bir yıl geçmeden Hrant vuruldu. Ve Hrant'ın vurulmasının üzerinden de katil yakalandı ama devlet, hükümet, kim dersiniz değil, bunu basit bir e, cinayet vakası, bir genç e, milliyetçinin e, aşırı davranışın ötesine götürmeyecek bir sınıra e, çizdi, kapattı. Eğer e, Hrant'ın e, katli ve arkasında onu yönlendiren insanlar ortaya dökülmüş olsaydı, ben 2006'da imzaladığımız o metnin benzerini Hrant öldürülmüş olsa da Hrant'ın adını tabii kullanmadan ama onun anısına başka insanlarla yaparım dedim. Ama o bizim orada söylediğimiz şey gerçekleşmedi. Bizim orada öngördüğümüz olay gerçekleşmedi. Ve bugün Türkiye'de 2006'dan daha fazla bu yasayı onaylamamakla beraber ben ama Ermeni soykırımı olduğu için onaylamıyorum deyip, bunun bu tür hafıza yasalarını ne olursa olsun, kim için olursa olsun onaylamadığımı belirtmekle beraber bugün ben Hrant'ın anısına ikinci kere benzer bir girişimi yapamayacağını söyledi. Ve e, zannediyorum Hrant da e, böyle bir girişimin ikinci kere Türkiye'deki gelişmeleri dikkate alarak ikinci kere böyle bir girişimin karşısında durmayı pek istemezdi. Ben buna rağmen e, Hrant'ın e,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 Bizim bizim kuşağın bizim bugünün insanların üstünde çok büyük bir borç olarak sırtımızda duruyor. <gülüyor> Özür dileme kampanyası kadar, 24 Nisan'da taksimde toplanmak da, bütün bunlar bir tarafıyla Ermeni kardeşlerimize yönelik. Ermeni kardeşlerimize yönelik bir büyük borcun ödenmesidir. Ama esas olarak bence Hrant'a karşı, Hrant'a Hrant nezdinde sırtımızda olan büyük borcun ödenmesidir. O bakımdan da ben Hrant'ın anısının, Türkiye toplumunun geleceğini açacak bir kanlı, kötü, fakat belki de kurtarıcı bir an oldu düşünüyorum teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Eee Ahmet Bey yerliyor. Buğnur Akar'a, Akar'a da Onu da partinin sözü Cafer Soltuna bırakacağız Dileşme Derneği'nden. Bu arada kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Cem evlerinden Atatürk'ün ismi kaldırılacak dediği için ölüm tehditleri alıyor biliyorsunuz. Kapısına kağıtlarla sıkıştırılarak ölümle teklif edildi. Geçmiş olsun görüşmek Ben Hrant e, kimsenin bilmediği bir e, özelliğini, kimsenin bilmediği bir e, görüşünü e, burada e, paylaşacak durumda değilim. Hrant'ı, özellikle Hrant'ı kaybettikten sonra <gülüyor> Ee, onun anısına yazılanlar, çizilenler, söylenenler Hrant gibi e, bir değeri nasıl e, kaybettiğimizi bize e, fazlasıyla öğretti diye düşünüyorum. Hrant'la e, yılını tam hatırlamıyorum ama 2005-2006 yıllarıydı sanıyorsam. E, Kürt sorunu konulu e, bir panelde e, konuşulacağıydı. Orada Hrant e, ben Kürt olsaydım diye başlayan çok etkileyici bir konuşma, bir değerlendirme yapmıştı. Hrant'ın yazlar okuyan, konuşmaları dinleyen herkes gibi ben de etkilenmiştim. Hrant'ın şöyle bir özelliğine ben bu vesileyle vurgu yapmış olayım. Halkların kardeşliğine inanan biriydi. Anadolu'nun bir halklar bahçesi, bir yeşeren demokrasi bahçesi olması gerektiğini ilanan biriydi. Bunun için mücadele eden, bunun için uğraşveren, bunun için çaba gösteren biriydi. Dolayısıyla o yeri geldiğinde Kürt idi, yeri geldiğinde Arap idi, Çerkez idi, Laz idi. Bir Türkiye'li aydınlı, bir Türkiye'li devrimciydi, bir Türkiye'li demokrat idi. Böyle bir değeri bizim aramızda aldılar. Tam da bu özellikleri kendisinde bütünleştiren bir değer olduğu için elbette ki. Onurlu alevlerin kendilerine düstur belledikleri bir sözü vardır Hazreti Ali'nin. Haksızlığa karşı susarsan sadece hakkını değil aynı zamanda şerefini de kaybedersin denir. Hrant'ın şerefli anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim. teşekkürler. Cengiz Hoca'ya sözü bırakırken Fekih Çetin burada. Aynı zamanda Frantik'in ailesi'nin avukatı. İyi akşamlar. Evet. Bu, bu yıl başlış e, nereden çıktı? Boğaziçi Üniversitesi'nden. Frantik e, e, İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansının konuşmacısı Mısırlı e, Rabab El Mahdiydi. Belki e, gitmişinizdir dün. E, Biyannetten e, çek daha <gülüyor> oldu. Onunla da bir söyleşi yapmış. Şöyle diyor e, Rabab El Mahdi cinayetle ilgili. Yani Fransız hiç birisi tabi. Cinayetin ardından gelen hareketlenmeyi bir dönüm noktası olarak de değerlendiriyorum <gülüyor> e, ve. E, Yaptığı benzetme de İskenderiye'de e, Mısır'daki ayaklanma sonrasında, e, ilk, ilk başında daha doğrusu, öldürülen e, Halet, Said, e, benzer şeyler bizde de oldu diyor. İnsanlar sinmediler, aksine yüreklendi e, bu cinayet onları yüreklendirdi ve sokağa döküldük. Herhalde Türkiye'de benzer şeyler oldu diyor çok şaşırdım. Çünkü Türkiye'yi rantı hiç bilmeyen birisinin böylesine bir hassasiyet göstermesi sadece okuduklarında açıkçası hem şaşırtık de çok hoşuma gitti. Ve hakikaten de öyle. Yani 19 Ocak günü sonrası onu takip haftaları hatırlıyorum. Muazzam bir psikolojik çöküntü yani hem bireysel hem toplumsal çöküntü yaşandı burada. Ee, ama nasıl olduysa e, bunu sosyal psikologlara bırakmak lazım herhalde. İnsanlar tam da bu Rabah El Mahdi'nin dediği gibi sinmediler ve aksine inadına belki e, daha fazla iş e, yapmaya başladılar. Neyle ilgili? Hafıza ile ilgili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 bazıları gidiyor vaftiz oluyor. Haberiniz var mı bilmiyorum. Kiliselerde vaftiz olmak istiyorlar. Ermeniliğe veya Hristiyanlara dönenler aralarında iddia etmiş olanlar arasında. Kültürel ve dinsel hafıza geri geliyor. Yani birdenbire Aa, şu binayı bir Ermeni mimar yapmış demeye başlıyoruz. Kiliseler restore ediliyor. Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerde ayakta kalabilmiş olan e, binalar, manastırlar, kiliseler, çeşmeler e, restore ediliyor, tamir ediliyor. Köylülerden muazzam bir talep var. Tabi onun arkasında turist gelir, biraz para, para kazanırız niyeti var ama olsun zarar yok. E, ona da şükür bu şekilde hafıza gel gelecekse ben razıyım ee, dediğim gibi bu sadece Ermenilerle sınırlı da değil. Sumela Manastırı'nda iki senedir ayin yapılıyor. 15 Avustos, bana ee, Ve tabi bilimsel ve akademik hafıza. Aslında çığırı açan o. Ee, Rant'ın da bu çorbada 1996'da Agos'un kurulmasıyla büyük e, büyük ölçüde tuzu var. Ama tabi 77'de sevgili Ragım'ın e, öncülüğünde Zarakoğlu'nun selam yollayalım ona. Şey, e, Belge yayınları, arkadan e, Aras yayınları, e, tabii ki Agos e, ve bir dolu kitap. Yani Türkiye'de daha yakası açılmadık konularda giderek daha fazla yayınlanan kitap, giderek daha fazla yapılan e, toplantı. E, herhalde e, rantın mirası bu. Ama daha yolun çok başındayız. E, ve bu tanışma, hatırlama, bilme, öğrenme, pedagojik sürecin e, daha çok başındayız. Bunun başka evreleri de var tabii. Yani yüzleşme evresi, e, hesaplaşma evresi. Yani bunlar zamanla gelecektir. Ama yol daha hakikaten çok uzun. Ama e, o enerji de benim gördüğüm kadarıyla orada duruyor. Sağ olun. Çok teşekkürler Cengiz Akçara. Yerine uğurlarken e, Garo Bayrağı'nı da davet ederim. Her sene 19 Ocak anmalarını mahkeme önlerini organize eden en önemli arkadaşlarımızdan da sevgili alalım buraya. Zengiz Hoca Rahip Zarakolu'yu hatırlatmışken benim de aklıma güçlü Ersanlı geldi. Evet. Geçen sene buradaydı, aramızdaydı formunda ama bu sene yok. İşte KCK tutuklamalarından aldılar. E, Akıbetinde hala bilmiyoruz. Daha ne zaman mahkemeye çıkacağı bile belirledi. Bir selam yollamış olalım. Sözü ferhat tovete bırakıyor. Merhabalar. Ee, aslında biraz Cengiz'in anlattığına benzer bir şeyler bende kafandan geçiyordu. Ee, Kur'an'ı ben Hersek Müktaşlar Derneği'nde tanıdım. Ee, 90... Ağuz kurulmuştu yani işte 95-96'dan mesela bunlar yok. Ee, yani Helsinki Yurttaşlar Derneği tam bir türlü yurttaşlığın nasıl Türkiye'de daha makul bir şey yaşanacağı, yaşanabildiği üzere kapı patlatan bir dernek ve işte Balkan meselesinden, Kafkas meselesi, Türkiye'nin Ermeni meselesinden, işte azınlıklar meselesine, başörtü meselesine kadar bir sürü meseleyle uğraşan yani çeşitli projeler vasıtası. Ve Frant, e, tabii tüm bu projelere dahil olan bir insandı. Yani Frant bize orada e, Ermeni meselesini anlatıyordu. Örneğin aklını çıkmayalım diye örneğin. Şurada çocuk kalktığını anlatmış Frant'ın orada. Ve e, o, o gün o, onu anlatırken yani o dişleriyle, kıznaklarıyla uğraşarak bilinerek her bir şeyle işte küçük kısa pantolonla bir nasıl olarak binaların inşa etkilerini anlattıkları anlattıkları. Ve arkasından o nasıl ellerinden alınığını anlatırsa e, gözleri dolmuştu ve orada herkesin gözleri dolmuştu. Şimdi aslında şöyle bu gözleri dolmak, e, ağlamak, insanın içinin ağlaması e, galiba bir yandan koskozuman e, gülümsemesinin yanısına galiba Fırat'ın bir özelliği o. Ağlatan bir insan. Yani e, o bizim geçmişle e, bağlantımızı kurarken aslında biz sadece şu an Fırat'ı ağlamıyoruz. Biz aslında Hrant'la birlikte kaybettiğimiz her şeyi arıyoruz. Benim çocukluğum Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin bol miktarda olduğu bir mahallede geçti. O insanlar zaman içinde yok oldular fakat ben onları düşünmedim bile aradan geçen zaman içinde. Hrant'la birlikte ben o geçmişime dağıldım aslında. O geçmiş Hrant'la birlikte geri geldi. Hrant'la birlikte geri geldi ve bu bizde inanılmaz bir şey var. Yani Yaratılan şey, tam da o eskiyle kurduğumuz bağlantılarda aslında, bağlantıları yeniden kurmaya başladık. Bu, ve öyle bir sonuç yarattı ki bu, mesela şöyle şey oluyor, geçmişte şöyle bağlantılar kurmaya başladık. Aslında bu yeniden süredir, bir süreç, su çatlağını buldu dediğin, dediği zaman, biz bu, o sözleri yeniden dilediğimiz zaman, artık bu bizim için bir işaret. Bu sadece kuranın söylemiş olduğu ilginç bir laf değil, ya da başkasından aktararak, çok etkilenerek bize de aktardı. Yani bizim de çok etkilendiğimiz bir laf değil. Biz bunu aslında geçmişle bağlantı kuruyoruz, kuranla bağlantı kuruyoruz. Ve o da içimizde yaşıyor. Hani içimizde yaşıyor demiyor bu takım kahramanlar. Için. Evet, gerçek anlamda yaşıyor. Bu yaşıyor olması galiba en önemlisi de burada. İçimizde yaşadığı için ne olursa olsun bu mahkeme örneği gayet kabuk bir şekilde alıksa, ıbrızıvr böyle bir takım sonuçlarla bitse bile. O çatlağını buldu, acımızı sıktırıp taşıyoruz. Gibi neredeyse artık bizi anlatan kelimeler haline gelmiş olan bu cümleler, bizim hikayemiz artık. Yani buradan bir şey çıkması gerekmiyor bile. Bazen öyle düşünüyorum. Yani mükemmel böyle bir mahkeme olsun, şunları yargılasın falan. Onlardan çok daha önemli başka bir şey olacak. Yani ruhumuz değişiyoruz. Ruhumuz değişti. Bu, bunu eğer göz önüne alabildiğimiz zaman gerçekten çok güçlü olabildiğimizi hissediyorum. Yani maddi, rasyonel, öyle işte soğuk, kanunlar falan değil mesela. Yani çok daha ruhani bir şey var aslında bütün bu laflarda. Bu laflarla biz belki yaşıyoruz. Ve şunu da düşünüyoruz bu arada. Niye öldürdüler Hrant'ı? Bilmiyorum yani. Dünya kadar herhalde hesapları vardı. Ama galiba en önemli şey Hrant bize tam da bütün bu geçmişle bağlantıları farklı şeyler arasındaki ilişkileri bir bizim doktoruyuz derken söylemiş olduklarıyla. Belki bu devletin yapmış olduğu o korkunç kesintiler konusunda bizi yeniden düşünmeye davet ediyor. Bu çok tehlikeli. Bunu ortadan kaldırmak isterler. Bu sözün söylenmemesini istediler. Bu sözün bir daha tekrarlanmamasını istediler. Ama kıra benzer bir şok olayda olduğu gibi bir sürü planlı program yapılan hareketlerden beklenmeyen bir sonuçlar çıkar. Ve biz kıran'ın bugün bıraktığı izle yaşıyoruz artık o bütün o kopuş yaratmalar, geçmişle kopu kesintiler yaratmalar, bütün bu çabalar, bütün o planlar, programların ötesiyle Hrant bizim dilimizi değiştirdi. En azından bu memlekette başka bir dil olabileceğini diyeceğini Hrantçayı, şey, güzel bir şey önümüze koydu. O Hrantçayı da sadece basit kelimeler değil. Çok daha derin duygular halinde yaşanan bir şey. Ve bu, bunun için demin Ahmet dedi, işte bu cinayet ne olur, ne yaratır? Ee, evet, bilmiyorum ama galiba en azından Hrant'a bu konuda bir teşekkür olmamız lazım. Teşekkür ederim. Ferhat <gülüyor> Hoca'ya da teşekkür ediyoruz. Yasemin İnceoğlu aramızda Galatasaray Üniversitesi'nden. Ben Hüseyin Uğur'a bırakmamız da davet edelim. Söz ve kere çekimde. Herkese merhaba. Ee, tabii ki bu tür toplantılarda ben sözü aldığımda Hrant'la e, ilgili anılarımdan söz edemiyorum. Çünkü ee, ben e, bu <gülüyor> davanın hala içindeyim. Avukat olarak. Bundan söz etmem gerekiyor. Şimdi Cengiz bu Ermeni e, anneanneler babaanneler keşfedilirken deyip biraz da beni işaret etti e, konuşmasında. ona hemen şunu hatırlattı. Önce onun söyleyeyim ve davaya döneyim. Bir kirli gün önceydi. 19 Ocak'ta ilgili ee, bu toplanma ve yürüyüşü konuşmak üzere emniyet müdürlüğüne gittik. Bir e, yetkiliyle görüşüyoruz. Yetkili ilk defa gördüğüm biriydi, müdür. Ee, ben sizi tanıyorum dedi önce. Ee, nereden dedim? Ee, ben azınlık masasında çalışmıştım daha önce azınlık masasında biliyorsunuz bu işte ilgilenenler bırakın asıl koymayı ilgilenenler de biçimde çok ilgi dahilindedir. Daha sonra sizin de yazdığınız kitap <gülüyor> babaannemdi değil mi dedi? Hayır anneannemdi dedi. <gülüyor> o ilk dedi mi dedi? Sanıyorum dedim. Kendini deşifre eden ilk kişi siz oldunuz dedi. Ben de bunu anlatmak için kullandığım sözcük çok ilginç dedim, deşifre. Evet, kendimi deşifre ettim dedim. Evet, bir Ermeni anneanneye sahip olmakta hala böyle adlandırılıyor ve bu şekilde tanımlanıyor. Buradan yol çıkarak davaya geleyim. Sürekli yollarda, yani yürürken dahi pek çok tanıdık, beni e, televizyonlardan tanıyan pek çok insan geliyor ve bana dava Bu dava nereye gidiyor? Bu dava nasıl bitecek diye. Evet biz bundan 8-9 ay önce mahkeme e, esas hakkında müthalasını vermesi için savcı dosyayı tevdi ettiğinde bu dava böyle bitmez dedik. Bunca delil, bunca bulgu varken ortada ve bunların üzerine hiçbir şekilde gidiyorum gidilmiyorken bu dava böyle bitmez dedik. Ama bu dava bitiyor. Çok önemli bir şey olmazsa salı günü karar duruşması ve karar verilecek. Bakın salı günü karar duruşması ama ondan bir önceki duruşmada tip kayıtlarıyla ilgili bir takım bulgular sunduk mahkemeye. Ve bunların araştırılmasını ettik. Böyle bir garabet nerede yaşanır? Beş yılı olmuş, beş yıldır bunlar soruşturulmamış ve beş yılın sonuna yaklaştığımız sırada bunu biz sunuyoruz ve aman bu kayıtlar imha edilmesin diyoruz. Neydi bu tip kayıtları? Çünkü bu dava öylesine karmaşıklaştırıldı ki kamuoyunda pek çok Konu da pek çok e, bununla ilgili sorun da birbirinin içine girdi ve ne olduğu tam anlaşılamıyor. Şuydu cinayet günü polis cinayet mahalindeki kamera görüntülerini toplamıştı. Yani bankaların, mağazaların ve mobese kayıtları. Soruşturma gizliydi ve o gizlilik ilk kattığında hemen aldık e, bunu <gülüyor> da, davada sorun aldık. Bunun, emanet'teki bütün kayıtları aldık ve incelemeye başladık. İncelediğimizde gördük ki mobese kayıtları hiç yok zaten. O köşedeki Akban kamerasının da görüntüleri arasında cinayet günü sabah ve öğlen saatine olan kısım yok. Onun üzerine bunun peşine düştük. Bu görüntüler nerede? Bu görüntüleri hala elde edilmiş edebilmiş değiliz görüntüler sır oldu. Nerede oldu? Emniyette oldu. Çok açık. Bunlar gitti. Fakat var olan görüntüleri de defalarca izlediğimizde şunu gördük. Son derece şüpheli bir takım insanlar, hem de birbirleriyle ilişkilerini de görebildiğimiz bir takım insanlar var. Ve bunların kimliğini bulun dedik. Savcıdan istedik, mahkemeden istedik ve bunları da bulamadık. Onun üzerine bu kişilerden birinin Belli noktalarda cep telefonu kullandığını ve konuştuğunu gördük. İşte bu noktada telefonunu ve bu kişiyi bulursak diğerlerini de buluruz dedik. Ve bunun peşine düştük. İşte tip kayıtları bu nedenle 2008'den itibaren tarafımızdan talep edilen kayıtlar. Çünkü konuştuğu noktalar belli o noktalarda.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 Ben bu konuda kararımı verdim, yeni karar vermeye gerek yoktur dedi ve reddetti. Bu arada duruşma savcısı, ben bu kayıtları gönderdim terörle mücadeleye ve e, onlardan rapor alındım dedi. Yazılı bir rapor, haricen emniyet bunları incelemiş ve sanıklarla hiçbir itibatını bulamamış. Bu bilgiyle bir son duruşmaya <gülüyor> girmeden önce... <gülüyor>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 2007 tarihlerine ilişkin kayıtları incelense kim bilir neler çıkacak? Görüntüleri yok ettiniz ama bunu da son anda gönderdiniz ve şimdi yok edeceksiniz. Ee, kim bilir neler çıkacak? Onun üzerinde aldık ve mahkemeyi gittik. <gülüyor> Bakın polisin bulamadığı irtibatları bu kadar kısıtlı olanaklarla biz bulduk. Buna ilişkin tedbir deniliyoruz. <gülüyor> Ama de kesinlikle davayı bitirmeye odaklanmış durumda. Şöyle bir şey yaptı. Savcılara gönderdi bunları. Savcılık da Mahkeme'ye başvurdu tedbir için. Hiç değilse bunların imhasını engelleyelim. İşte 5 yıl sonra geldiğimiz nokta bu. Bir küçük örnek vererek bitireyim. Bu dava 2007'nin Nisan ayının sonunda açıldığında 18 sanıkla açılmıştı. Sanık sayısı 18'di. 5 yıl boyunca çok uğraştık. Çok dediğimde 2 sanık sayısı arttırıldı. eki iddianame hazırlanıp buna birleştirildi ve sanık sayısı 20'ye yükseldi. Kimdi onlar? Coşkun Yiğit ve Osman Aya. Yasin Aya'nın abisi. 18 olan sanık sayısı Bizim çabalarımızla 20'ye yükseldi. Şimdi karar aşamasına geldik. Savcı bir mütala verdi. Savcı mütala aslında çok ilginçtir. Bu 18 kişinin yani iddianame açılırken ceza istenen sanıkların cezalandırılmasını istedi ama sonradan bizim dosyaya dahil ettiğimiz bu iki kişi için berat istedi. Yani dava bunu pek çok kez, pek çok yerde söyledim. Açılırken güçlü bir irade bir sınır çizdi. Bu kadar dedi. Bu kadar, daha fazlası yok dedi. Bütün çabalarımız buza yazılmış gibi eridi gitti. Biz duvara konuştuk sanki. Şimdi yine 18 sanıkla bitiriliyor. Evet, bu dava böyle bitmez ama... Aynı zamanda bu dava burada bitmez. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Aydın abi az önce bir Ermeninin sosyalist olması kolay bir şey değil dedi. Oradan aklıma bir şey geldi. Ben de şimdi size bir sosyalistin Ermeni olması kolay bir şey mi değil mi onu anlatacağım. Ve nasıl oldu? Şimdi ben e, Yeşilköy'de e, işte doğduk e, işte 4-5 yaşına geldiğimde evde babaannem var, dedem var. Bizimkiler. Şimdi Bakıyorum dedemin hiç kardeşi yok. Babaannemin de hiç kardeşi yok. Ya diyorum sizin niye kardeşiniz yok? İşte dedeme, babaanneme soruyorum. Ya onlar anlatmıyorlar. Bu sefer halama saldırıyorum, amcama saldırıyorum. Onlar sonra anlattılar hikaye. İşte ya kötü şeyler oldu. İşte onlar öldüler, hastalandılar, bilmem ne filan filan. İlerleyen yaşlarda daha fazla sorular soruyorum tabii. Bir şeyler öğreniyorum. Ve o kötü hikayeyi öğreniyorum. Çart deniyor. Kırım diyor babaannem işte. O biraz tırtıklamaya çalışıyor ama anlatmıyor. Niye anlatmadığını tabi sonra öğreniyorum. Başımıza iş gelir hesabı. Nasıl babama, anneme, Ermenice'yi öğretmemişlerse bu sebepten dolayı. Biz de Ermenice'yi evde öğrenememişsek, okulda öğrenmişsek. O sebepten bana anlatmıyorlarmış. Neyse sonra diyorum ki, diyor ki aman oğlum bak şu noktaya geliyor. Bu Ermenilik evde yaşanır. Aman dışarıda Ermeni olduğunu söyleme. Ne oluyor sonra? Babamın kodadı Halis olduğu gibi, Abadis Halis oluyor. oluyor? Ben bana da bir kodadı buluyorlar. Kaya, Garo Kaya oluyor. Doktora gidiyoruz Kaya, sokağa çıkıyoruz Kaya. Ama mama deme bana sokakta anne de iyi tamam. Anlıyoruz ki bu elmenlik evde yaşanıyor. Sonra ilk gençliğimiz zamanı dayımız da solcu, serde solcu solculuk var anne tarafı solcu. İşte dayı sosyalist, işte bizi tabii dayının kitaplarından okumaya başlıyoruz, etkileniyoruz, sosyalist ol. Evet. Sosyalist hani sokakta yaşanan bir şey, iyi bir şey tamam. Solda, sokakta sol şimdi sosyalist örgütlere gidiyoruz. Orada aman diyorlar bak bu Ermenilik... ...yok şimdi bizi devrim yolunda zayıflatır. Yani burada da Ermeni olamaz. <gülüyor> İyi tamam. Peki orada da Ermeni olmayalım. Sonra solculuğa devam ediyoruz. Sonra... Şey, ...ilk geçiyor üniversite yılları... ...Agos açılıyor. Hrant Dink... ...diye bir Ermeni... ...çıkıyor diyor ki... ...arkadaş o hikaye sizin bildiğiniz gibi değil. Bir de benden dinleyin diyor. Şimdi Agosto'ya bana oluyor? Okuyoruz. Ya adam bunu sokakta söylüyor, kamusal alanda söylüyor. Bir dakika şimdi kamusal alanda Ermenilik diye bir şey oluyor. Şimdi ben de sosyalistim yani diyorlar ya etnik devrim yolunda bu zayıflatır. Şimdi çelişkiler başlıyor. Bir dakika ya sokakta da Ermenilik olmaya başlıyor. Ne yapacağız? Hıran'ta abimiz var. Gideceğiz dinleyeceğiz, anlayacağız. Yanında durmamız lazım. O arada diyorlar ki vakıf yönetimlerine birisi gel yönetici ol bir Ermeni okulunda. Ben de 98'de yönetici oluyorum tabi ya burada bir şey yapmak lazım artık kamusal alandayız ya Hrant abimiz de var o bizim yanımızda bir takım insanlarla birlikte yönetici oluyoruz. Sonra her dert olduğunda o ders kitapları meselesi bilmem ne hep Hrant abimiz yanımızda biz gidiyoruz o yazıyor çatır çatır mücadelemiz başlıyor. Tamam kamusal alanda Ermeni olduk. Şimdi biz sosyalisten orada biraz Ermeni olduk i̇şte daha da fazla Ermeniliğe buluşuyoruz gittikçe dert şimdi dert üzerine yapışıyor. Anlattık, üzerinde... ...ama bir anlatan abim var nasıl olsa... ...sen abine söylüyorsun o yazıyor. Sonra bir gün oluyor... ...o abini öldürüyorlar. Şimdi o zaman işte... ...tam Ermeni oluyorsun. Artık sosyalist... ...yok. Yani on, o günden bugüne... ...Ermeni oldum maalesef. Ve o maalesef demeyeyim... ...ama ya gerçekten ben çok daha... ...farklı renkleri olan bir insanım ama artık yalnızca Ermeni oldum. İşte bir düzen beni Ermeni yaptı. Şimdi Ermeni Mimarlar Sergisi açılıyor ya. Şimdi ya halbuki o garabet balyan ya. Hani ben de garabet balyanım adasım. Ama ben Ermeni. Şimdi bir yere çağırıyorlar. Ne lazım Ermeni lazım. Hadi gel Ermeni. <gülüyor> ne yazalım altına? Ermeni yazın diyemiyorum tabii. Hani <gülüyor> şey <gibi olarak. gülüyor> yani ne yazalım? İşte illa bir şey arıyorlar. Title. Ama işte Ermeni yazın diyesim geliyor. Gerçekten bu düzen beni de böyle Ermeni yaptı.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 Dün bir SBS sınavı oldu benim okulumda. Belki basından takip etmişsinizdir. İşte Ermeni mezalimiyle ilgili bir soru soruldu. Hala düzen bu şekilde çalışıyor. Hala nefret ettirme, ötekileştirme üzerine çalışıyor. Hüriyet gazetesi 15 gün önce Fransa meselesinden sonra azgın azınlık diye bir manşet attı. Suç tekrarlıyor. Rant abiye öteki nefret orjisi olarak ortaya koydu. Yine bizi işaret ediyor. Parmağıyla bir şey gösteriyor.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 Gerçi Diyarbakır'dakilerin de pek çoğu Türkçe bilir. Buralı insanlar, ha Diyarbakır'a diye toklatılmış benim akrabalarım. Onlara da ama önce burada konuşuyor, burada insanlar var. Ya ben istediğim mücadelemiz sonunda artık ben bu Ermenilikten istifa edemiyorum. Ayda bulaşmış bir şey ama Ermeni olmak normal bir şey olsun istiyorum. Bu kadar da Ermeni olarak tanımlanmayayım istiyorum, Garopay'dan olayım istiyorum birev olarak. Bu, bunu becerdiğimiz zaman her şey yoluna girmiş olacak. Teşekkür ederim, sağ olun. Garon'a çok teşekkürler. Tam Garon 1915'ten bahsederken saatte 19.15 oldu. <gülüyor> Takdiri ilahi midir artık? <gülüyor> Bilemiyorum. Garon'a yerine uğurlarken Şenol Karakaş e, ulaşabilir mi acaba? Aramızdaysa onu da dahil edelim. Ankara'da da mı? O zaman e, Tatyos'un ve Garon'a onu da alalım. Söz Yasemin'in yolunda. E, Garon'a bu kadar güzel konuşmasından sonra umarım belki sıkıcı gelmez. Ee, ben e, medya ve e, Hrantin cinayeti arasındaki ilişkiye değinmek istiyorum. E, 2009'dan beri e, biz Sosyal Değişim Derneği ile e, bir türlü bize de bu bulaştı. Nefret söylemi ve nefret suçları üzerine bayağı kafa patlatıyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Salisiz e, çalışmalara imza attık beraber. Ee, ve bunda Dink'in e, çok önemli rolünün olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun sayesinde onu söylemek belki hani yanlış onun sayesinde ama gerçekten onun sayesinde Türkiye zaten zengin nefret söyleme ve nefret suçları bir ülke ama e, gerek kamuoyunda duyarlılık gerek bizleri tetikleyici bir şekilde bir motive edici bir unsur oldu bu cinayet ve e, tüm çıplaklığıyla her bir şeyi e, açığa çıkardık. Şimdi biliyoruz ki nefret söylemi, bombardımanı sonucunda Krantin, bir nefret suçu cinayetine insanlık suçu cinayetine kurban gitti. Yani töre cinayetine kurban gitti. Sırh siyasi <gülüyor> etini, e, Ermeni kirliliği yüzünden durdu. Ve burada e, medya çok ciddi anlamda gerek iki safhaya belki de ayırmak gerekiyor. Cinayet öncesi süreç ki 2004-2007 diyebileceğimiz 3 yıllık süreci kapsıyor. Arkadan cinayet sonrası süreçte medya üstüne düşen hani Ütopik olarak artık günümüzde adlandırdığımız o 4. kuvvet medya dediğimiz yasama yürütme yargının ötesinde ve üzerinde durması gereken yani eleştirmesi, aksaklıkları, Varsa üç kağıtları çıkarması gereken o bekçi köprüsü yolundaki medya hiç böyle bir şey yapmadı. Tabii ki işine gelmedi. Yani egemen ideolojinin yeniden yeniden üretilmesine, resmi devlet ideolojisinin meşhurlaşmasında çok önemli bir devletin ideolojik aygıtı gibi çalıştı. Tabii devletin baskı aygıtlarına dediğimiz işte bütün bu yargı, mahkemeler, polis. Artı medya bu süreçte din cinayeti sürecinde ve şimdiki bu yargılama sürecinde bir suç ortaklığı ve bir işbirliği içerisinde yazık keşitti. Bunu gözlemliyoruz. Şimdi arkada göreceksiniz bir takım manşetler. 2004-2007 arası. Bunları tekrar edeyim yalnız orada olmayanlardan 5-6 tane bende var ki hepinizde yüzde yüz görmüşsünüzdür. Özellikle milliyetçi muhafazakar medya bu anlamda çok zengindi. Hırant'ın hırlayışı, Ermeniye bak, Abusun sesi kısılacak, hoş girişler ola, Hırant dik, topla bavulunu git. Bunlar hep 2004-2007 arası. Biz çünkü bir meslektaşımla birlikte sevgili Ceren Sözer'e Galatasaray Üniversitesi'nden doktor arkadaşımla birlikte e, bu süreçte ABUS'un da arşivi, Argos bize arşivini açtı. Bir analiz yaptı. Yüzlerce haber üzerinden gerçekten medyanın burada Yasef ya da, evet, ya da nokta nokta diyebileceğimiz bu doğal sonuca giden süreçteki rolünü e, çok güzel bir şekilde saptadık. Ve inanır mısınız bunu çalışmayı yaparken ben bir Türkiye'li vatandaş olarak utandım. yani Çünkü ben sonuçta bir iletişim fakültesinde iletişim dersi veriyorum. Öğrencilere medyada etik dersi veriyoruz. Alternatif medya öğretiyoruz. E bizim ana hakkın, yaygın medyanın bu derece e, sorumsuz bu derece ırkçı, şovenist, e, nefret söylemi üreten, var olan nefret söylemi ve nefret suçlarını haberleştirirken bir kez daha katkı payı sunan bir medya iklemi içerisinde olmaktan ve bu sektöre de öğrenci yetiştirmekten dolayı açıkçası son derece rahatsızlık duyuyorum. Sonra bakalım, e, çok süremiz yok. E, Nedir bu? Medya nelere? Biliyoruz ki medya nasıl ki yargı, savcılık bir sürü şeyi gizledi, çarpıttı, manipüle etti. Medyada tabii ki buna aynı şekilde paralel bir şekilde davrandı. Mesela bu kayıp bantlar hakkında...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 Biraz uyanması gerekiyor ve medyada bu konuda öz eleştirisini yapması gerekiyor. Öz denetim mekanizmasını devreye sokması gerekiyor. Bunlar tabii ki bizim gönlümüzden geçen şeyler ve sorumluluklarımız. Her akademisyenin ve her gazetecinin. Çünkü sonuçta şunu da unutmayalım. Hani savaş döneminde ilk kurban gerçeklerdir ama Hrant Dink cinayetinde de en büyük kurbanın gerçekler olduğunu biliyoruz. Çünkü Türkiye kamuoyu gerçekleri bir türlü öğrenemiyor. Öğrenmemiz engelleniyor. İşte gazetecilikte bu anlamda görevini doğru şekilde icra etmiyor. Kamuun bilme, edinme hakkı ihlal ediliyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. fasılımız var ya da bu yerde dururken hocalarımızdan <gülüyor> Furat orada alıp söz Ronnie'de Ronnie Rory var bizde. Ben, Frant'la e, TESED'in bir konferansında tanıştım. Önümünden yaklaşık bir yıl önceydi. İki günlük bir konferanstı. E, oturumlardan bir tanesi, azınlık hafta bir şey, Konuşmacılardan biri e, Frant'tı, biri Apo Yefmatini gazetesinin e, sahibiydi bir de bendim. Dilek kurban aradı beni, konuşmacı olur musun diye. Ya dedim, Yahudi cemaati duyarsa, Yahudi ni temsil eden Yahudi olarak bir Rum ve bir Ermeni'nin yanında benim olduğumu mu? Eee, sorun yaşar. Ben zaten yaşarım. Ya dedim, başka bulamıyoruz. Kusura bakma, bir Yahudi lazım. Geleceksin. <gülüyor> ben de gittim. Konuşmama ben Yahudi cemaatini temsil etmem. Böyle bir iddiam yoktur. İddiam olsa da edemem zaten diye başladım. Sonra dedim ki zaten Yahudi cemaatinin resmi bir temsilcisi burada olsaydı. Şöyle diyecekti. Biz Yahudiler bu memlekette çok mutluyuz. Türkler bize çok iyi davranıyor. teşekkür müteşekkiriz. Bizi 500 yıldır misafir ediyorlar zaten 1492'de hiç kimse bizi kabul etmezken Türkler kabul etti. Allah Türklerden razı olsun. Ve ondan sonra bunun doğru olmadığını anlatan bir konuşma yaptım. Bitirdim. En önde yaşlıca bir adam parmak kaldırdı kalktı. İsmini söyledi. Yahudi olduğunu isminden anlaşıldı. Ve dedi ki biz Yahudiler Türkiye'de çok mutluyuz. Allah Türklerden razı olsun. Bize çok iyi bakıyorlar. Hiç kötülük etmezler. Etmediler. 500 yıldır biz burada mutlu misafirler olarak yaşıyoruz. Bütün salon kahkahalarına güldü. Şimdi, Donald'ın mirası şu. Geçen sene aynı Yahudi cemaatinin ee, cemaat başladı cevap başkanı nasıl cevaat başkanı olur ben bilmiyorum. Oylar dedim ama var böyle birisi. Ee, Silvio Obadiya. Sabah gazetesiydi sanırım. İki gün üst üste tam sayfa söyleşi Silvio Obadiya ile ve Yahudi cemaatinin başkanı diye belirtilerek. Üstelik bunu görünce zaten şaşırdım ama daha da şaşırtıcı olan bazı ufak tefek bir vardı. Bu gerçekten sanıyorum 500 yıldır ilk defa oldu. <gülüyor> Türkiye'de bir Yahudi, Türkiye Cumhuriyeti, Hükümeti ve Devleti hakkında bazı çok ufak, çok yumuşak da olsa eleştirilerde bulundu. Arkasından <gülüyor> yine bu Ovadya ve cemaatin bir iki başka te temsilcisi, Abdullah Gül'e görüşmek istiyorlar. <gülüyor> Yine zamanını azılamıyorum ama geçtiğimiz bir iki sene içinde. Ve Abdullah Gül'e Yahudiliğe hakaret etmenin, antisemitizm yapmanın yasalarca suç olması gerektiğini söylediler. Böyle bir talepte bulundular. Yani emin değilim ama hani Ermenileri küfür etmek evvallah da Yahudilere edilmesin demiş olabilirler. Kötü davranmayayım, böyle dememiş de olabilirler. Ee, diğer cemaatlerden büyük ihtimalle hiç söz etmemişler. Fakat bu da 500 yıldır ilk defa oldu. Yani e, Yahudi cemaatinin temsilcileri Cumhurbaşkanı'na çıkıp bir talepte bulundular. Ve antisemitizm suç olsun dediler. Bunun iması şudur, antisemitizm oluyor bu emnekler.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 Yahudi bayramlarını kutlayan meyiller geliyor. Ben zaten öyle anlıyorum bayram olduğunu. Bu benim çok ilgimi çekiyor. Genellikle de bu meyiller taraf gazetesinin özellikle Müslüman okurlarından geliyor. Daha önce bana yazmış oldukları için falan, ben anlayabiliyorum. Bu Anadolu'dan, İstanbul'dan değil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 Ben 1982'de Erzincan'da askerlik yaptım. Hoş bir deneyim değildi. Ee, yani askerlik zaten hoş değil ama Erzincan'da hoş değil. Uzun bakmayın aranızda Erzincan'da varsa. Ama karşılaştığım hiç kimse yavru nedir bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Şimdi Erzincan'dan bir Müslüman, inançlı Sünnet Müslüman birisi ben.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 o kadar bu memleketin havasını değiştirdi ki, işte miras bu. Keşke bunu Hüram ölmeden becerildiyseydik ama zordu. Ben size diyorum ya, bir yıl öncesinde, ölümünden bir yıl önce tanıdım ki bu konuya nispeten hassas bir insan olduğunu varsayabiliriz. Ben bilmiyordum. Böyle bir gazete var, şöyle şeyler yazıyor falan. Çok hayal meyancı biliyordum. Ben hayal meyancı biliyorsam, Türkiye'nin bütününü düşünün. Kimse bilmiyordu. Ama işte ölümü bütün bunları değiştirdi. Örant'ın ölümünden bu yana bu memlekette bu konuları tartışıyoruz. Ve bu konular, yani azınlık hakları, gayrimüslim hakları vesaire, bu konular bir kere gündeme geldikten sonra geçmiş olsun. Türkiye devletine geçmiş olsun. Bundan sonra bir daha bu konuları kapatmak, şişeden çıkan cini tekrar şişeye sokmak mümkün değildir, mümkün olmayacak. İşte bu bize Hrant'ın ölümünün mirası verici. Bu çoğunluğuna teşekkür ediyor e, sona doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Bir sunum yapacak bir dostumuz daha var Yasemin Gökson ama o sözünü farklı bir biçimde söylüyor. Onu en son davet edelim. Joni'yi de uğurlarken e, tatlıyorsak sözü bırakayım. Şimdi bir Ermeni olarak çıkmışken birkaç anayip tutamlı Tevremi'nin ilgili olarak bizim Ermeniler karakola gitmeye e, mahkemeye gitmeye herhangi bir devlet tarihse gitmeye çok korkarlar. Hepimizde böyle şey vardı. İçimize zaten zinim şahıs gitti bu. Bir gün karakoldan çağırtılar ben Bir trafik kazasıyla bir şey var. Şey attılar. Şahitlik falan filan hikayesi. Gittim. Bir polis oturuyor. İşte bir sivil bir memur oturuyor. Okudu. Tat diyoruz. Bebek. Dedim. dedim e böyle Ermeniyim dedim. Estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> Ermeniyim. Benim çok akrabalarım var yurt dışında. Avrupa'dakiler, Amerika'dakiler biliyorsunuz sizler. Ama benim mesela Uruguay'da akrabam var, Şili'de akrabam var, Arjantin'de akrabam var. Hani zaten Suriye'de, Beyrut'ta da var. Bir gizli nedeniyle Beyrut'ta gitmiştik, Tur'la gittik. Benim de Beyrut'ta akrabalarım vardı. Ve Beyrut'taki o Lübnan Savaşı'ndan sonra, 70'lerden sonra birbirimizi kaybetmiştik, hislerimizi kaybetmiştik. E, Tura dedim ki yani siz gidin dolaşın ben iki gün burada kalacağız iki gün ben akrabalarımı arayacağım dedim ve benle birlikte o zaman gelen adreslerden Mey'i hatırlıyorum o mahallenin adını hatırlıyorum Burçamut diye bir mahalle bir de bizimkilerin soyadını hatırlıyorum neyse aradık e, şimdi aramaya çıktı, Burçamut mahallesini bulduk arıyoruz falan işte o dükkana gidiyoruz diyoruz ki işte böyle şey işte isim soy ismini söylüyoruz falan. Adam diyor ki işte, biraz ileride bir yerleri var oraya sorun falan diyor. Türkçe konuşuyorlar falan, anlamış işte da Türkçe olduğumuzu. Yanımızda Türk arkadaşlarımız da var, bir tek benim işlerinde ekipte. O öbür dükkana gittik, o, o Türkçe bir şeyler söylediler. Öbür dükkana gittik, İbrahim Patrisi müziği çalıyor. Öbür dükkana gittik, işte film oynuyor falan filan. Bizim bayan arkadaşı dedi ki, hani birisi yol tarifi etti bize. Yani ya dedi, siz dedi, ya hepiniz dedi, şey baktım dedi Türkçe konuşuyorsunuz konuşuyorsun dedi he biz Ermeni ilk dedi <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey ee, böyle bir şey şimdi Fransa e, bir anımı da anlatacağım e, sonra bitireceğim e, biz bir Ermeni radyo kurma hevesindeydik. E, 6-7 yıl önce Fransız Fransız 2 iki yıl. 3 önceden başladık. Rahat da birlikteydi. Daha doğrusu bizi destekliyordu. İşte bu radyoda işte Ermeni kültürünü, Ermeni tarihini anlatacaktık. İşte Ermeniler, Türklerle birlikte oturup konuşacaktı, Sohbet toplantıları olacaktı Yemekleri anlatacaktık. Neniler söyleyecektik. Hem hemen Türkçe. Öyle bir şey ki hani aynı topraklarda, aynı kültürde birlikte yaşadığımızı Işte bir arada yaşayabileceğimizi gösteren şeyler olsun, bir radyo olsun diyorduk. E, tabii bizi de şey yapıyorlar ya işte sizi yaşatırlar mı öyle Ermence radyo mu olur Türkiye'de falan diye. Hrant e, bize çok cesaret veriyordu ama para ihtiyacımız vardı. O zaman seçim, bir mali seçimler falan vardı sanıyorum, hatırlamıyorum. Yaklaşık frekanslar 600 bin e, dolar civarında olmuştu. Tabii paramız yok, 600 bin dolar veremiyoruz. E, para toplamaya başladık, 180 bin dolarımız olmuştu. İşte e, 180 milyon oldu, e, işte Hıram'da konuştuk ne yapalım falan filan, dedi ki dışarıdan para toplayalım falan dedi, yani, yani bir, bir adam toplam bu, bu işi yapalım falan, yok dedik illa bu hani şeyden olsun, buradaki Ermenler olsun ki elini taşın altına koysunlar, bu riskli bir iş olabilir hani, herkes sahiplensin bu işi falan diye. Neyse biz işte bu zengin, bizim zengin takımı e, şey yaptık, işte bir toplantı yapacağız ve onlardan para toplayacağız. İşte 600 bin dolar tamamlayacağız. 180 bin dolarımız var. 600 bin dolar da tam, tamamlayacağız e, ve frekans alacağız. Vermeci radyo başlatacağız. E, i̇şte bu Hrant'ın e, önümünden işte Ocak en sonlarında toplantı olacaktı. Neyse Hrant vuruldu. Ee, biz Hıran'ta vurulduğunda ee, yaklaşık on gün sonra falan biz bir toplantı yaptık, sözlerimiz. Ee, dedik ki hani böyle böyle para toplayacaktık. Ee, hiçbir Ermeni'den para toplayamadık. Artık dediler Nur'da, yani siz öyle gül güldük, güldük saldı zannediyordunuz, Türkiye öyle bir yer değil. Bakın gene ne oldu? Kimi de başınıza nereye gelecek? Biz dediler, hiç bunun altına bunu vebali alamayız, bizde para falan yok dediler. Yani bize öyle bir zararı oldu. Evlenir radyo kuramadık. Hrant bambaşka bir insandı. Hrant televizyonda izlemişsinizdir o şey anlarında. O hani o anlatımlarıyla, ses tonuyla, ağlamasıyla falan insanları kucaklayan bir şeydi. O yan oturduğunuz zaman iki dakika oturun. Eline değince sanki bir seyirci var. Böyle bir faunası var, Böyle sizi etkisi altına alırdı. E, aslında Hrant toplum vicdanıydı. Aslanlar onlara vurmadılar. Toplum vicdanını vurdular. Ee, biraz evvel Fethi abla anlatırken bu dava böyle bitmeyecek falan dedi ama bu dava böyle bitebilir. Bence çok önemli değil. Bence burada önemli olan süreçti. Rantın ölümüyle e, toplumun vicdanı gerçekten o e, 90 yıldır üzeri örtülmüş Ermeni sorunu daha çok tartışılır hale geldi. O toplum vicdanı o hafızayı, e, o toplumsal hafızayı da geri getirir hale geldi. Yani, e, hani ölmesi iyi anlamını söylemiyorum onu, ama şimdi artık 5 yıl önceki gibi değil. Ne Ermeniler öyle, bakın. Ne Ermeniler artık öyle, ne de e, Türkiye toplumu öyle. Ben inanıyorum ki 5 yıl sonra çoktan farklı olacak. E, burada, e, ya yani Ermeniler olarak da mesela ölümüyle ölümünden sonra Ermeniler, Ermeniler arasındaki Ermeni gençler arasındaki uyanış daha çok daha farklılaştı. E, 6-7 yıl önceki gibi değil artık. Yani Hrant'la beraber zaten değişmişti bir sürü şey ama Hrant'ın ölümünden sonra e, çok daha farklı oldu. Hiç o vuranların düşündüğü gibi yani bunun planlayıp Hrant'ı e, vuranların, o yere düşürenlerin düşündüğü gibi olmadı. E, ters etti. E, ben daha çok ee, olumlu sonuçta gideceğini düşünüyorum Türkiye'ye. Herhalde biz de Garo'nun gibi işte karakola gittiğimizde artık bize polis herhalde estağfurullah demeyeceği günler yaşayacağız sanıyorum. Hepize teşekkür ediyorum. Satürt Sövbe'ye de teşekkürler. Yasemin Gözler'e önce son konuş hocamızın fukurası. Ona da evlenimden bahsedebilirim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bu ülkede yıllardan beri Ermeniler öldüklerini, Kürtlerde yaşadıklarını kanıtlamaya çalışıyor. Ama bir türlü nasıl bir memlekette yaşıyorsak bu bir türlü gerçekleşmiyor. Sevgili Hrant'a bir televizyon programında Ermeni olmak nasıl bir duygu diye sormuşlardı. O da çok iyi bir duygu. Hepinize tavsiye ederim diye yanıt vermişti. Hrant'a dedim ki, ya Hrant bu ne iştir? Daha önce Einstein'a da e, Gestapo çıkarken e, kendi isteğimle çıkıyorum diye e, yazılı metin istemiş. O da e, Gestapo'yu herkese tavsiye ederim diye bir metni imzalamış. Ya dedi şimdi ben e, Einstein mi oldum? diye e, görüşmüştük. Ama maalesef en sonunu Danışay saldırısı olduğu zaman aramıştım. Benden e, duymuştu. Bir durum değerlendirmesi yaptık. Son dedi tedirgin de e, kendinin e, yalnız hissediyordu, yalnız bırakılığını e, düşünüyordu. Hrant'ın e, siyaset arkadaşıyım, birlikte siyaset yaptık. Belki içinizde yer altı siyasetinden yer üstü siyasetini en erken çıkan o oldu, en önde olan o oldu. Dedik, o yüzden öncelikle e, onu uydular. E, ama Hrant'la e, birlikte siyaset yapmak tek başına bir onur değil. Aynı zamanda çok büyük e, siyasi sorumluluk ben yani bunu Ahmet Kaya'da da hep hissederim. Ahmet Kaya'nın ve Hrant'ın yalnız <gülüyor> bırakılmasında da çok hissedim. Yani Ergenekon çetesi onu vurmadan önce davalarda zaten vuruyordu. Hrant kendini yalnız hissediyordu bu davalarda. Çevresinde bir avuç insan vardı. Ve biz o insanları, yani arkadaşları ikna edemedik Hrant'ın etrafını bir zır örmeye.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 e, Agos dergisi, Robert'in yazıları diğer arkadaşlar çok memnun kalırdı bu, bu sürecin kendisi rolunu bulabilirdi belki ama biz sıratın avukatlarıyla beraber ayım kararını niye uygulamıyorsunuz diye bu ülkenin başbakanına dışişleri bakanına içişleri bakanına soru önergeleri verdik ve bize cevap vermediler bence davanın bittiği anda budur bir siyasi irade burada yok seçim öncesi sayın başbakanlığı da uzun uzadıya, baş başa bu konuyu konuştuk orada da anladım ki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 Diyarıç insan dışında maalesef bu sınavda kaldık. Teşekkür ederim. Kocade çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Yasemin Göksu'yu dinleyeceğiz. Davet edelim buraya. Şu ana kadar yapılan konuşmalardan farklı bir şekilde söylüyor o sözünü. Ben de terk edeceğim sahneyi tamamen ona bırakarak uygunsa. Tersine falan, bir de Evet. Bu zayıf biri mi? Grant'ın tabii ki bilmesine imkanı olmayan bir mirası yaşıyorum ben. Çok özel bir mirası. Onun e, öldüğü, öldürüldüğü tarihi olan 19 Ocak benim için çok özel bir başlangıcı oldu. Dolayısıyla her 19 Ocak benim çok tuhaf ve çok çelişik duygular yaşadığım bir tarih oldu benim için. Zaten biz şarkıcıların... Duygularını en iyi anlatabilme biçimi şarkı söylemek. Aslında bizim aramızdan birkaç profesyonel politikacı çıktı ama ben onlardan biri değilim. Onun için şarkı söylemeyi duygularımı aktarmak için daha doğru bir yöntem olarak görüyorum. Buradaki Ermeni dostlarından özür dilerim. Birkaç Ermenice türkü söyleyeceğim. Yanlış bir şey söylersem lütfen affola.